Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo'dayız. 95.0 Kamusla Güreşiyoruz. İlkin sosyal medya hesaplarımızı otlatalım isterseniz. Kamusla Güreş aynı isimli gmail adresimiz var. Instagram adresimiz var. Bir de daha sık kullandığımız Twitter adresimiz var. Bugünkü programımızın destekçisi. Daimi destekçiler. Kim bir Diderciğim. Sen teşekkür et. Istersen. Evet. Ediyim. Hepimiz ve radyomuz adına. Çünkü ben e, radyoyu dinlerken başka programlarda da desteklerini hep duyuyorum. Gerçekten e, yani radyomuzu kalkındıran, arkasında duran e, iki destekçi Sinem Demiröz Teker, Dinçer Teker. Tekrar teşekkür ediyoruz Açık Radyo adına. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Efendim bugün biraz e, yayın e, de son program olduğu için biraz farklı şeyler yapalım dedik. E, o anlamda biraz kafa karıştırıcı da olabilir. <gülüyor> Ama bu kadar ismin işte etimolojisine döndük. Kökenlerine baktık. Kelimeleri kendi halimizce e, deşmeye çalıştık. Biz niye hiç kendi ismimize bakmadık? diye evet. bir şey geldi aklımıza. Evet. E, o anlamda da e, bir kendi isimlerimize bakalım değil mi şimdi Ne diyorsun? Bakalım canım. Yani iyi olur. Öyle bir fikir evet. çıktı ikimizden de. Evet. Daha çok senden çıktı şimdi. Ortakmış gibi söylemeyelim. Ağız Keder'de öyle söylüyor işte biz. Biz varız. <gülüyor> evet. Şimdi benim ismim Kerem biliyorsunuz. Ben e, bir, Birkaç söze baktım sözlüğe. Daha doğrusu köken olarak baktım. Pizza'ya baktım işte. Tübov TÜBA yayınları tarafından yayınlanan. Bu arada teşekkürlerimizi iletelim tekrar bize e, kitapları temin ettikleri için. Kerem, evet. umurluk, feda fedakalık anlamı var. Arapça karamdan geliyor. Kerem var. İyilik etmek, bağışlamak anlamında. E, Kerem'in bir de Yunanca keramos kökenli. Kirli e, toprak anlamı da var. Hı, bunu bilmiyordum hiç. Öyle ilginç. E, Nişanyan'da... Yücelme, yücelik, cömertlik diye geçiyor. KRM kökünün ise nihai anlamı ürün mahsul olmalıdır diyor Nişayyan. E, çünkü bunu da bir teze dayandırıyor. İşte Akatça'da karammu mahsul deposu özellikle arpa ambarı anlamı içeriyor. Bir de Aramca'da karma üzüm demek. Hmm. <gülüyor> Benim... E, İsmimin anlamları ilginç. Üzüm güzel oldu. <güler> Paya zenginmiş. <güler> Sende neler var Bak bakalım? Bir de bu şey aslında hani üründen e, berekete bolluğa, vericiliğe giden de e, anlamlı bir bağ var bir yandan. Hoş etimoloji biz seninle beş yıl oldu Kambusa Güreş. Beş yıldır sık sık şu noktaya varıyoruz. E, zaman zaman da bir tür arkeoloji gibi e, belli bir e, Yani anlamlandırma, e, fikir yürüterek e, arada bağlar kurma e, bilimi de yani bazen çok açık oluyor o bağlar bazense fikir yürüterek yani bakıyorduk ya ismini Seki Eyüboğlu başka bir bağla anlatıyor Nişayan başka bir bağla Titsa bazen öyle oluyor yani. Evet. Ee, evet efendim e, benim o kadar uzun değil Keremciğim. E, şöyle Didem Farsçadan gelen bir sözcük. Farsça göz demek. E, Farsça bir e, sözcüğe Türkçe bir birinci tekil şahısı iyilik ekki geliyor. Didem de gözüm anlamına geliyor. Aa, gözüm, iki gözüm Didemciğim. <gülüyor> Evet, alayla da öyle dersin sen. Ee, yani Türkçe'de böyle bazı kelimeler var. Özellikle Arapça, Farsça'nın dilimize çok fazla girdiği Osmanlıca döneminde e, biraz da yapıyı bozarak e, Arapça bir köke, Türkçe bir ekin eklendiği, sonra gene sonuna başka Arapça bir ya da Farsça ekin eklenerek karma eklektik yapılı şeyler var. Bu böyle yani Didem. Güzelmiş iki gözüm. Ben biliyordum gerçi ama. Evet, ben de. Ee, bir de işte e, uzun süredir e, kamusla güreşiyoruz. Bu kamusun da hani anlamıyla ilgili olarak, e, kökeniyle ilgili olarak e, genelde soru işaretleri oluyor insanların kafasında. Bir onlara da bakalım tekrar diye düşündüm. Yine nişanyana baktım, titzeye baktım. E, kamus, aslında Arapça kamus... E, birincil anlamı dünyayı çevreleyen deniz okyanus anlamı var. Evet. Bunu çok, çok ilginç. Ama bizim kullandığımız anlamda daha çok Firuzabadi'nin ünlü Arapça sözcüğün adı var. 15. yüzyılda. Hı hı. O anlamda da genelde sözlük olarak kullanılıyor. Eski Yunanca okyanos, okyanus kelimesinden geldiği düşünülüyor. Nişanyan özellikle altını çizmiş. İşte Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir diyor ama. Binanc ve Arapça ortak bir kaynaktan belki Fenike dilinden alınmış olması muhtemeldir diyorum. Bana da şey çok ilginç dilim. geldi Kerem. Yani bir yandan tabii sözlük bir okyanus gibi de yani büyüklüğü, tabii, zenginliği, tabii. içinde barındırdığı bin bir türlü farklı şeyle çok evet. ilginç. Evet. Eski, t, TDK'de işte ka, kamus işte eski Arapçadan işte büyük sözlük anlamına öyle hepimizin bildiği. Kamusu Türkiye'ye baktım. Orada da yine Füzyıza Abadi'den bahsediyor. Ee, ama orada bir farklı bir kelime daha var. Kavamis var Arapça. Bu da diyor belki Yunanca, Okeanos'tan gelmek, gelmedir diyor. Yine deniz, bahar yem, derya anlamları var. Ee, Ali Pisküllüoğlu Osmanlıca, Türkçe sözlükte kamusla ilgili olarak denizin ortası diyor. Bu da ilginç. Hımm. Yani genel olarak da denizin ortası kamus diye geçiyor. Bunlar var kamusla ilgili olarak. Yani Kerem biz bu kamus sözcüğünü genel kullanıma kazandırmak için çok uğraştık 5 yıldır ama pek evet. başarılı alamadık galiba. Olduğumuz yönler de ol canım. Bazen başarılı olduk. Hayat gibi işte. Yani evet genel anlamda evet ama kamus konusunda çok emin değilim. O kadar çok sorun oluyor ki. <gülüyor> Bu arada bir Albert Camus'u da analım. Ömer Madara'nın evet. dediği gibi. Ona da buradan bir günaydın diyelim. <gülüyor> Hep bir Camus'u da karıştıranlar. Camus'u da anlıyor. Kamuş bile diyen oldu ya. Gerçek onu <gülüyor> duymamıştım. <gülüyor> duydum. Ben duydum. Lugat'a baktım. Lugat da yine sözcük bildiğimiz gibi. Ama asıl olarak söz lakırdı dil anlamları, söz sözcük anlamları da var Arapça. İkinci Hı. olarak lisan dil olarak anlamı da var. Arapça laga Söz seridi lakırdı etti anlamları var. Oradan Aramcaya geçmiş nişan yani yine. Luva diye bir kelime var. Bu çene, boğaz, ses üretme, aygıt anlamında. Luva Aramcada kullanılıyor. Bir de Akatça luxu diyebilirim. Tam belki dokunması böyle değil. Boğaz gırtlak anlamı var. Hmm. La galuga içme evet. derler. Oradaki laga Tabii lagaluga'daki evet. A, aynen onu diyecektim. Tam lagaluga'daki bu tamamen özdeş ve şey aynı kökten geliyorlar. Bir de lav etmek hikayesindeki ilga o da aynı e, e, kökten geliyor. Hmm. E, TİS'de de lugat işte Arapça Lug, luga diye bir dil lehçe kelimeden bahsetmiş TİS. Yine TEDKE'de belli belirli şeyler başta i̇şte kelime söz, sözlük sözlük e, anlamları var. Lugat parlamak diye bir e, ibare var. Bu da hani hmm. konuşma dilinde geçmeyen yabancı kelimeler kullanmak, ağdalı konuşmak. Kullanır mısın sen bilmiyorum da lügat paralamak diye. Ee, yani evet bazen, bazen. Bilirim, çok kullanır mıyım bilmem ki. Çok lügat paralayan yok etrafımda herhalde ya. O yüzden çok kullanmak gerekiyor. Evet <gülüyor> uzun süredir <gülüyor> duymamıştım. Şimdi biraz araştırırken e, ağdalı konuşmak, işte lügat paralamak uzun süredir duymadım hakikaten. Eskilerde vardı o. Öyle ben bazı... Babamın arkadaşı amcaları hatırlıyorum, Lügat <gülüyor> hmm. Evet. Benim diyeceklerim bunlar. Sözlük çok bilinlik bir açıklaması var TDK'de, onu pas geçiyorum. Sen diğer kelimlere bak istersen. Evet, bakayım hemen e, bu sözlüğün içindekilere geçmiş oluyorum ben de aslında. E, tabii sözcük, sözlük her ikisi de söz kökünden geliyorlar ve... E, Türkçe bir kök bu. Tam da söylemek istediği şey anlamında böyle farklı bir anlamdan gelmemiş. E, kelime Arapçadan geliyor ve o da birebir sözcük manasında e, aslında. E, bunlar yaptığımız şeyler. Şimdi e, sevgili dinleyicilerimiz buraya kadar iyi bir e, ne yaptığımızla ilgili karmaşa Yok. E, ama şimdi ben bambaşka sözcüklere geçeceğim. Orada e, neden birdenbire bu sözcüklere geçti demesinler diye sürprizi e, daha fazla uzatmayalım diyorum Kerem'ciğim. E, sevgili Açık Radyo dinleyicileri biz 5 yılın ardından kamusla güreş olarak biraz ara vereceğiz. E, yeni planlar, programlar... E, var kafamızda. Dolu yoğun olduğumuz şeylerle biraz zaman ayıracağız. Öte yandan yeni programcılara yer açacağız. Yani bu bizim son programımız şimdilik. Evet. Ee, O yüzden e, veda, e, alas marladı, koşçak ağ gibi sözcüklerin anlamlarına da bakalım dedik bugün. E, ne oluyor demiyesiniz diye açıklamayı yapıp öyle geçiyorum. İstersen şarkı arası verelim öyle geç. Geldi Abi, mi? Bak, ben Aykerem gene mi aynı şey sen söylüyorsun ben şaşırıyorum. <gülüyor> o zaman sevgili dinleyicilerimiz şarkı arası verelim. 5 e, yıldır e, programımızın teaser'ında dinlediğiniz e, onda da sevgili Ömer Şahin'in dokunuşu var. E, bir parça değişti Teaser'a uygun bir yapıya getirdi. Parçayı şimdi Aslını dinliyoruz. Bee Words. an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you, girl Cause that would bring a tear to me This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my love Right now, there'll be no other time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 You think that I don't even mean a single word I say It's only words And words are all ahead to take your heart away single word I say It's only words and words are all I have to take your heart away It's only words and words are all I have to take your heart away soundly words and words are all ahead to take your heart away 95 MHz açık radyoda Kamuslu Güreş son programını yapıyor. Şimdilik bir daha aynı programlama mı döneriz, başka fikirlerle mi bilinmez ama orada efendim... belki, belki belki kelimesi var işte belki yenilenmek, belki dönmek, belki de tadı zamanla bırakmak, belki birilerine yer vermek, yer açmak o adma geldi bir an. Evet. Yine bir sözü evet seçim dedin canım e, veda. Sözcüğüyle e, başlayayım ya da devam edeyim. E, ve daha Arapça bir sözcük. Aslında tam da bizim e, bulunduğumuz durumu açıklar gibi biraz e, emaneten bırakma anlamına geliyormuş. Biz de tam evet. olarak onu yapacağız aslında. E, döneriz, dönmeyiz. Kim bilir zaman gösterir, e, hayat gösterir, sağlık gösterir. Ama birilerine emaneten bırakacağımız kesin... E, Aynı zamanda Allah'a ısmarladık anlamına geliyor. Tabii Allah'a ısmarladığı da sözcüğünü de biz kullanıyoruz çok. Çok da severim ben. Yani Allah'a ısmarlamak bir şeyi güzel bir ifadedir. Keza Hoşçakal var. Bu da aslında böyle eklektik iki dilin birleşmesinden oluşmuş bir sözcük. Şimdi hoş... Farsça'dan gelen bir sözcük, e, tatlı, güzel, memnun edici anlamına geliyor. Sonra bu hoş sözcüğüne hoşça e, Türkçe olan bir eki ve sonra kal diye de Türkçe olan bir sözcüğü ekleyerek bileşik bir sözcük e, meydana geliyor. Bu Hoşçakal'ı da çok severim ben. Biz sadece böyle e, dramatik veda sözcükleri e, hiç kullanmak istemedik Kerem'le. Dediğim gibi bu bir veda değil. Nasıl da efendim e, emaneten bırakma. O yüzden hemen Hoş Geldin sözcüğüne geçmek de istedik. Çünkü hem birileri gelecek bizim yerimize hem biz de başka bir takım işlerin güçlerin içine de gireceğiz. Hoş Geldin de aynı yapıda tabii. Gene aynı Farsça e, hoş e, kökü var ve ona e, Geldin. Türkçe kökü ve ekleriyle bir sözcük oluşturulmuş. Merhaba var. Merhaba Arapça. Serahlıkla manasına geliyormuş. Çok hoşuma gitti yine benim. Ne Evet değil mi? Ee, bir karşılama sözü olarak çok güzel. Selam sözcüğü var. Gene Arapçadan gelen bir sözcük. Ee, selamet sözcüğüne de alışığız aynı şekilde. Ee, sağ salim ve güvende olma manasına geliyor. Yani bu e, basit e, merhabalaşma anlamının dışında altında taşıdıkları iyicil manalar benim çok hoşuma gitti. Öyle yani bir şeye hoşça kal başka bir şeye merhaba şeklinde e, sözcük e, etimoloji anlam kısmını bırakıyoruz artık burada biraz. Kerem'le e, programı nasıl oluşturduğumuz, e, anılarımız. Sık sık yaptığımız şeyler biraz onlardan bahsedelim dedik. Ben bunları geçmeden bir iki kişiye teşekkür etmek istiyorum. Böyle Oscar ödül töreni e, havasına da girmesin ama e, tabii ki çok sevgili Açık Radyo çalışanlarına başta teşekkür ediyoruz. Sonda da bir edeceğiz, kulaklarını çınlatacağız ama ben hayatımdaki birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Benim Yeliz diye bir arkadaşım var. Aslında radyo işini düşünmemde etkili olan kişi o olmuştur. Bana ne zamandır... Çok yıllar evvel hep işte Didem hiç radyo düşünmez misin? Radyoya çıksan, sunuculuk yapsan öyle böyle o o Yeliz'e bir merhaba diyorum ben buradan. Ee, Keza Emre var sevgili Emre Erkorkmaz meslektaşı öğretmen. Biz programa at düşünüyoruz Kerem'le. Ya Kerem herhalde bir 20-30 tane şey çıkardık değil mi seninle? Evet evet. Olası. Ee, bir de ben böyle kelimelerle ilgili eş dost'a da arada soruyorum. Aklınıza bir şey geliyor mu? Emre demiştik ki kamusla güneş olmaz diye bir söz vardı ya Didem. Aa evet. Onu düşünmez misiniz? Aa düşünebiliriz. ondan not aldım. Sonra biz o 20-30'u bir indirdik yani 8-10... E ihtimal olarak radyoya yolladık. Ee, sevgili Ömer Madro bunu seçti. Kamusla güreş olsun dedi. Biz de beş yıldır millete kamusla güreş ne demek onu açıklamaya çalışıyoruz. Keza sevgili arkadaşım Sabahate de buradan bir selam ediyorum. Biz gene Kerem'le ansiklopedik bir şey mi yapsak diye düşünüyorduk. Ansiklopedi maddeleri gibi. O sözlüğün çok daha ilgi çekici olabileceğini söyledi ve biz de tam Böyle evet bulduk, oturdu yerine dedik. Ve tabii ben şimdi ekrandan gördüğüm, neredeyse bir yıldır hep ekranda program yaptığımız sevgili canım arkadaşım, partnerim Kerem'e teşekkür etmek daha istiyorum. Tamam canım benim. Canım. <gülüyor> ben de sana çok teşekkür ediyorum ya. Güzel vakitler geçirdik. Ben de bu arada kolektif yayınlarına bir dönem bize sponsor olmuşlardı onlara teşekkür edeyim. Bir dönem de multilingual yayıncılıktan da hayli... Destek anlamında bize Kamusla Göreş kitabı e, kit yayınına e, bayağı bir kitap verdiler. onlara da bu arada teşekkür edelim. Evet, e, zamanımız daralıyor. Türkiye'nin akademisine <gülüyor> <evet, evet. gülüyor> daralıyor. Türkiye'nin akademisine de TİS'e dolayı teşekkürlerimizi iletelim hakikaten. Evet. Kerem'ciğim ne, ne neler birikti? Neler kaldı elekte? Valla şimdi tabii hepimizin özel bir dönem yaşarı olması biraz böyle ayrım anlamında tarihsel ayrım anlamında Covid öncesi ve Covid sonrası diye de bir ayrım yapabiliriz. Sonrasında yani sonrasını biraz ben istersen e, açayım. İşte e, e, evlere çekildik. E, işte stüdyoyu özledik. <gülüyor> Radyo ortamını özledik. E, radyodan işte bu dönemde e, ayrılıyoruz. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Bir yılı e, geçti. E, benim aklıma gelen işte hep bir odalayı yapıyor olman. İşte Tam karşımda bir hılamur ağacının olması. Gerçi bugün baldazımla yapıyorum. Çünkü oğlum hiç rahat vermedi. Böyle bir Wi-Fi bağlantısının sürekli sorun yaratması. Dolayısıyla bağlantının kopması. Dediğim gibi stüdyoya giderken o hallerimizi özledim. Covid sonrası tabii oğlum oldu benim. Oğlumun evet. bizim evimizin kapıları... Eski tip kapılardı biliyorsun Didemciğim camlı kapılar. Oradan böyle yayın yaparken oğlumun cama vurmaları aklıma geldi. Görüntüsü de vardı hatta Instagram'a koymuştun evet, sen Kerem. Aa, evet Alper Asanoğlu'yla yaptığımız programda yapmıştı o aradaki cama vurmuştu. Ben onu paylaşmıştım. Covid sonrası akma bunlar geldi. Sen ne diyorsun? Covid öncesi belki bir şeyler. Ya Ben sonrasını... daha çok sanki Covid öncesiyle ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü Covid sonrası gerçekten bir şekilde odalara e, kapandık. E, ben de hep ya çalışma odasında, ben de... Mekan çok değişti çünkü benim birlikte yaşadığım insan da aynı anda ders verdiği için zaman zaman sürekli bir bilgisayarlar elimizde oradan oraya kulaklıklar kulakta ya ben bu Kerem'le birlikte beş yıl boyunca sürekli bir biz ikimiz de Kadıköy tarafında oturuyoruz o doğancılar ben Kadıköy moda vapura binip bir karşıya geçmek Karaköy'den mutlaka yani feci bir yağmur falan yoksa yürüyerek Tophane'ye, stüdyoya gitmek. Ee, onlar çok güzeldi. Hep aklımda kaldı. Tabii Covid döneminden ötürü de çok özlüyorum o güzel yolu. Ee, vapurda konuşmaları, ha bile bir şey yiyip içerek çalışmaları. Ee, <gülüyor> değil mi Kerem böyle buluştuğumuz evet, evet. mekanlar vardır çeşitli. Mekanlarda beğenmediğimiz bir şey olduğu zaman. Başka mekanda geçişlerimiz değil mi? Evet, çok öyle Önüm hikayemiz. Yönü çalışıp yani. aynı yere gelmelerimiz. Evet. Bazen ha, garsondan hazretmememiz, bazen verilen yiyeceği beğenmememiz ya da ortamı gürültülü bulmamız gibi. Daha çok şikayet eden de ben oluyor olabilirim. Değil mi Kerem sanki? Evet. Evet. <gülüyor> Sonra başka bir mekana sonra sürekli yiyip içerek özellikle sabah erken e, kayıt yapıyorsak ya da canlı yayın varsa erken buluşup kahvaltı ediyoruz. Yani Bir yandan işte menemen yeniyor bir, bir yandan kalem kağıt son şekiller veriliyor. E, o anları hiç unutmuyorum. Bir de çok tipik yaptığımız şeyler var Kerem. Ben onlardan e, da bahsedelim istiyorum. Mesela parçanın geldiğini parça zamanının. Hemen hemen 5 yıldır hep sen söylersin. Evet. <gülüyor> ben de, ben de defen... yayını, yayını kesmeye çalışırken ay dur bir bu da kaldı deyip <gülüyor> birkaç kelime, birkaç cümle daha ilave edersin mutlaka. <gülüyor> evet, parça şey program evet. sonunda diyorsun değil mi? Telaş içerisinde evet. son bir madde söyleme halim benim. Sen parçayı hatırlatınca benim her seferinde çok şaşırma. <gülüyor> beş yıl boyunca o şaşkındamış gitmedi e, çok doğru bir de bizim Kerem'le belki e, radyoya gitmek birlikte çalışmak stüdyodan e, ayrı bir mekan ama bütünüyle yaptığımız programla ilgili bir e, Cağaloğlu Beyoğlu yayın evi gezme hikayelerimiz var e, değil mi Kerem, ne, Kerem ee, ara ara e, kaynak bulma adına araştırıyorduk sürekli. Hatta bunu bir ara işte Covid öncesinde rutin hale getirmiş. Sık sık gidiyorduk. Bu arada iletişimin yeri değişmiş DİDEM'cim. Biliyorum canım ya ortanda tanıdığım biri var. O da Beyoğlu'na gitmiş değil mi? Hı. Bayağı bir olmuş. Ne zamandır gidemiyoruz. O e, yayın evlerine gidip kitap araştırma işi e, çok keyif aldığım bir şeydi benim. E, Kerem'in de evvelce yayın dünyasıyla bir bağ olduğu için bazı yayın evlerinde de insanlar tanıyor. Bazen ufak tefek indirimler alıyoruz falan. Böyle ben bazen Kerem'in çok niyeti olmadığı bir günde bile işte Kerem gidelim orası yakın uğrar ondan sonra döneriz <gülüyor> şeklinde. Sonra... İşte tabii biz ikimiz de Kerem'le okuyan insanları, zengin kütüphanelerimiz var. Ee, hep okuduğumuzdan fazla kitap alma, ee, hikayemiz, şikayetimiz, bazen birbirimizi böyle bir sakinleştirip ya alma artık tamam sakin ol bitir. Sonra Kerem benim eve gelip kitap ayıklamıştı değil mi Kerem? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kerevi sevgili eşi Betül Bazen işte bak bitirmeden alma falan şeklinde bir e, swap. E, ama tabii ki biz e, bu programı yapınca e, birdenbire normalde belki de ilgilenmeyeceğimiz pek çok başka konuyla daha ilgilenmeye başladık. E, i̇ster istemez. Yani biyolojiyle, e, tıpla, fizikle, hayvanlar alemiyle ilgili kitaplar almaya başladık. E, öyle de bir zenginleşti kütüphanemiz. Böyle şimdi kaç raflık bir Sırf sözlük değil tabii değil mi? Bu tür konulara eğilen e, kitaplar evet, yığınımız tabi, oldu. Rafa çok büyük kısmını, yani bir de böyle hacimli kitaplar bu elinde bulunanlar bilirler işte bu Nişan Yağan. Geçen hatta Kamusu Türkiye'yi aldım. Kamusu Türkiye'yi aldım faydalanamadan program bitirdim. <gülüyor> Dursun o gene bir, faydalanırız. Bir, bir sürü para şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bir de soru oldu. Ben burada sevgili Asiye Komut'u da bir anarak teşekkür etmek istiyorum Türkiye Bilimler Akademisi yayınlarından. ilk bize sağ olsunlar yolladıklarında TİTS'lerin sözlüğünü... Bende 3, sende 3 cilt mi vardı Kerem? 3-3 mü? 4-4 mü? 3-3, evet. Üç, üç. E, sonra tamamlandı yayın e, bütünüyle e, Titsa'nın etimolojik sözlüğü. Yine çok yakın zamanda bize son sözlükleri de yolladılar. Efendim dursun onlar bir kenarda. Ne yapacağımız belli olmaz. Özleyin Anacım, işte değilmiş. şey de oluyor. Tabii evet raflardaki hacimsel anlamda düşündüm de bir yandan da. Tabii. Dediğim gibi onlar böyle sözlükler, hacimli kitaplar. Hayli. Raflarda da hayli yer kaplıyor. İşte de, senin de dediğin gibi eşimle böyle arada götürümle mülakaşıları <gülüyor> olmuyor değil. <gülüyor> Elesek mi, azaltsak mı? Bu dünyada bu kadar e, maddi şeye ne gerek var falan gibi. Evet, evet. bu arada bitti. Bitti mi? Vallahi evet. ben, bu arada sevgili Robin Tayar var e, şu anda kayıtta. Evet. Onunla bağlı olarak ben bu kayıttaki sevgili arkadaşları bir almak istiyorum. Şimdi bir kere kayıtta değil tabii ama bir Didem Gençtürk'e selam etmek istiyorum. Bizim Açık Radyo'dan ilk tanıdığımız yüz o olmuştu değil mi Kerem? Evet. Evet radyoya ilk girerken e, veda ederken de bir onun ilk adını analım. Şu an sevgili Robi var kayıtta. E, Robi'ye biz aslında Covid sonrası çok daha iyi tanıdık, daha fazla yayın yapar olduk. Ondan evvel herhalde en çok Ömer'le. Sevgili Ömer Şahin de kayıt Ömer yapmışızdır. Barışla yaptık çok. Barışla çok yaptık. Sonra Barış ayrıldık. Kendi sanatsal macerasını sürdürüyor. Buradan bir selam olsun. Her yerle de Canlı... çok yaptık. Teşekkürler. Her diyorsun, Selahattin'le yaptık. Hatta ben Feryal'in böyle Hızır gibi yetişişlerini bilirim. Bazen kayıttan birisi gecikmiştir ya da bizim çok acelemiz vardır. Feryal hemen canlı yayından koşar. Basıyorum düğmeye siz devam edin der. Biz öyle devam ederiz. Sevgili Berhem'e de buradan ben bir merhaba demek istiyorum. Hafta sonları her aradığımda o olur. Bana yardımcı olur. Şu zaman boş, bu zaman dolu. Öyle Andrei Grisku ile çok program yapamadık ama Ee, yani e, bütün Açık Radyo programcılarına, e, yayıncılarına, dinleyicilerine selam olsun diyoruz. E, şimdilik hoşçakalın diyoruz Kerem'cim. Başka diyeceğimiz bir şey kaldı mı? Kerem bu arada yayından düştü galiba. Çok gerçekçi oldu. Gerçekten gidiyoruz ya yok olmuş Kerem. O zaman sevgili dinleyiciler ben de gidiyorum. Ee, sevgiler... Duyuyor güzelciler. musun? Ah geldin mi Kerem? Tamam tam hoşçakalın diyordum. Geldi sizin ben, şimdi. Tamam herkes hoşçakalın. Zaman güzel doğal oldu. Boş ver. <gülüyor> i̇yi günler evet. iyi haftalar. Efem hoşçakalın. Ülkenin i̇yi dünyanın dinlediniz. çok daha Teşekkür güzel günlerinde görüşmek üzere. Alas marladık. Kamuyla güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözcük çalışması.